Kıyamette çocukların hali ne olacak diye sordu bir izleyicimiz. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, çocuklar dinen sorumlu değiller. Çünkü dinen sorumlu olabilmek için aklın yanında bir de bülü, yani ergenlik çağına gelmek var. Çocuklar ergenlik çağına gelmedikleri zaman Müslüman çocukları hakkında zaten herhangi bir ihtilaf söz konusu değil. Onlar cennetlik olurlar. Müslüman olmayan çocukların cennetlik olup olmayacağı konusunda ise bir ihtilaf söz konusu ama Cenabı Hakk'ın rahmeti geniştir. Vasiun rahme yani rahmeti boldur Cenabı Hakk'ın. Mağfireti boldur. bu konuda çok rahatlıkla gayri gayrimüslim çocuklarının yani Müslüman olmayan çocukların da Cennetlik olacağını söyleyebiliriz. Yani ister Müslüman çocuğu olsun ister Müslüman olmayanın çocuğu olsun çocuklar masumdurlar günahsızdırlar onlar cennete girerler.